902. konu, Hazreti Peygamber'in Enes bin Malik'le güzel geçinmesi. Enes bin Malik şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber Medine'ye geldiklerinde ben 10 yaşında bir çocuktum, vefatlarında ise 20 yaşında bir delikanlı olmuştum, annelerim beni Hazreti Peygamber'e hizmet etmek için teşvik ederlerdi, adamın biri Enes bin Mali'ye, sen Bedir savaşında bulundun mu, diye sordu. O da ona, behe anası olmayasıca nasıl olur da ben bedir savaşında bulunmamış olabilirim? cevabını verdi. Muhammed bin Abdullah el Ensari şöyle diyor: Hazreti Peygamber bedir savaşına gittiklerinde Enes bin Malik de yanlarındaydı. O, Hazreti Peygamber'e hizmet eden bir gençti.